kamudaki alacağımızın faizini avukat ücreti olarak verebilir miyim? Evet. Bu faiz nedir, ne değildir onu tam bilmek lazım. Geç ödemeden kaynaklanan faiz midir? Gecikme faiz diye bir ifade kullanılıyor. Hı hı. Gecikme faizi resmi olarak faiz işlemi gibi değerlendirilmiyor. Ancak diyelim bir alacağınız var. Faiz tahakkuk ettirildi. Bu parayı ne yapabilirsiniz? Faizle ilgili ne yapabiliyorsanız ancak onu yapabilirsiniz. Yani meseleyi şöyle ayırmak Peki lazım. Peki yani bu olay faiz mi hocam mesela? Bir herhangi bir alacak gecikti. Ee, yani e, dolayı hani yasaların verdiği bir şeyle Gecikme bedeli olarak yansıssa mesela. Şöyle yapalım. Şimdi mahkemelerde bir dava var. Bu dava yıllarca sürüyor. Bu yıl ödenseydi şu kadar olacaktı. Hı hı. Üç yıl sonra ödendiği için yasal faiziyle birlikte ifadesi kullanılıyor. Bu orada isim olarak faiz geçiyorsa da bildiğimiz anlamda faiz değil. Ama bu ayrı. Bir de şu var. Bir alacağınız var bir yerde sonra ona faiz tahakkuk ettirildi ise yapacağımız şey faiz nedir? Haramdır. Haram olan bir mala, paraya karşı ne yapmanız gerekiyorsa onu yaparsınız. Ne olur o? Mesela faiz parası fakire verilmek durumunda yahut da kamu yararına kullanabilirsiniz. Avukata vermeniz ne anlama geliyor? Kendi adınıza kullanmanız anlamına geliyor. Yani bir zengin kişi faiz parasını kullanamaz. Bunu ister avukat parası olarak değerlendirin, ister başka türlü değerlendirin. Dolayısıyla bu kendi adınıza kullandığınız anlamına gelir. Böyle bir parayı kullanmanız caiz olmaz. O parayı alıp fakire vereceksiniz. Fakat şöyle bir şey var, alacağınız bir borç var. 5 yıl sonra ödendi. Hı hı. Paranın reel değerinde bir düşme söz konusu oldu. Burada yapılacak şudur. O paranın 5 yıl sonra ödendiği için reel değerini tespit etmek gerekiyor. Yani siz verirken 100 bin liraydı ama 5 yıl sonra 100 bin liranın diyelim karşılığı belki de 110 bin liradır. Eğer karşı taraf size 120 bin ödemek durumunda ise... 110.000 lira paranın aslıdır. O fazlalık olan 10.000 lira faizdir. O faizi ne yapacaksınız? Fakire vereceksiniz. Ee, kendi avukatınıza verdiğiniz takdirde şahsınıza kullanmış olacağınızdan bu caiz olmaz.